Hadi türk kanı han gül zorluk aşsan alamadan saç görüşler dür kalele yokuşum fırtına dönmüş dersindi o ha, hangi birge karardı yolunu aydınlatan gidi önüne çıkmış olmuş canla canan hangi yürekler birdi zoru kolay kılar beşer hatanı ile olmasın hiç yalan Dayıf Büyüye küçüğe bakan Değersiz bir fikir yok Ufkunu aydınlatan hakdeler nasıl çökmüş ibret al o an Ahlak ve dürüstlükmüş insanı var kılan Değişime direnen olmuş hep pişman Yenilik rızlarıdır geleceğe akan Dileğiyle hurdayla varılmaz olma aldanan Doğruluk fırtık pusula zamana kalmayan Hatayı tekrar etme dersini al ondan Proaktif olmaktır krize savuşturan Öğrenme aşkı olsun seni kamçılayan Korkusuzca denersin budur seni kurtaran Sağlam bir kale inşa et olmasın dağılan Yelinle tedbile ör her duvarı o an Dostluk bağını güçlendir olmasın kopan Zor günde bir selamdır yaraya merhem olan Kriz bir rahme benzer içinden doğar can Yenilik kıvılcılıdır her yanı tutar Bir hayır saklanan Acı bir imtihanla sınanır her insan Anka kuşu misali külünden canlanan Maksat sağ kalmak değil yeniden doğan O ateşle pişmektir ham ruhu arıtan Ey genç arkadaş dinle bu sözleri her an Sakın korkma düşmekten yolda kalmaktan Senin öz cehennin bir içinde parlayan Zorluk ateş gibi Temmiz olan vicdan, iradenle ahlakınla kur o sağlam kalkan Karakterindir senin emmetin sarsılmayan Bu ülke bu istikbal sana bir armağan Gayretinle yaşar ki olsun cennet vatan Yürü aydınlık sensin, sensin kahraman Umut sende, güç sende, de şanlı Türk uyan